Merhaba, bugün Söz Küçüğüm programında ben Gözde sizlerle beraberim. Geçtiğimiz haftalarda Ocak ayının sonunda e, Gündem Çocuk Derneği Çocukmakları Merkezi açtı. Ve açılışında da aslında bir rapor yayınladı. Çocukların yaşama hakkına ilişkin, 2011'e ilişkin veriler vardı raporun içerisinde. Biz de ses kayıt cihazımızla oradaydık. E, basın toplantısının ses kaydını aldık. O yüzden şimdi ilk önce e, raporun detaylarıyla ilgili... Gündem Çocuk Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden e, Ezgi Koma'nın bazı açıklamaları olmuştu toplantıda. Onu dinleyelim istiyoruz burada. E, bu arada dinleyicilerimiz eğer ulaşmak isterlerse... ...raporun tamamına Gündem Çocuğ'un web sitesinden ulaşabilirler. Web sitesi www.gündemçocuk.org e, Şimdi Ezgi Koma'na bırakıyorum ben sözü. Bakalım basın toplantısında raporla ilgili ne gibi detaylar vermiş bize. Ne yazık ki bugün... <gülüyor> Çok içece şeylerden konuşmayacağız. Bugün şu anda 8-15 tane çocuğun ismi görüyorsunuz. Ömer var, Doğan var, 13 yaşında, Baran var, 8 yaşında, Murat var, 17 yaşında, Sultan var, 16 yaşında. Buradaki bütün çocukların adını okumayacağım elbette ama burada tam 8-15 çocuk var. Ve ne yazık ki bugün hani 8-15 çocuğun başına çok iyi şeyler geldi ve onları anlatmak için değiliz. Ne yazık ki 2011 sadece bir yıl içerisinde 8-15 çocuk yaşamını kaybetti. Fakat burada hemen şey söylememiz gerekiyor, bu 8-15 çocuğa biz sizler aracılığına ulaştık. Çünkü biz bu 8-15 çocuktan aslında haberdar olma kanallarımız çok fazla değil. 2011 yılında yayınlanan e, 10 tane gazeteyi tarayarak gazete ve internet sitesini tarama yaparak e, bu 815 çocuğun isimlerine e, ki 815 çocuğun aslında eksik olduğunda bir şekilde vurgulamamız gerekiyor. E, basının dışında derneğimize gelen bir takım başvurular ve Türkiye'deki insan hakları örgütlerinin raporlarından yayınlandık, e, yararlandık. Bu 815 çocuğa ulaşırken bu anlamda da basına e, teşekkür etmek istiyoruz. Burada <gülüyor> Birazdan bazı örnek vakalardan bahsedeceğiz, onları hatırlayacaksınız. Çünkü aslında bunları açığa çıkartanlar sizlersiniz, ya sizsiniz ya yakın arkadaşlarınız değer muhabirler. O anlamda da tekrar teşekkür ediyorum ama bundan sonraki süreçte işbirliğimizin sürmesi ve bu ihlallerin bir şekilde görünür olmasını sağlamamız gerçekten çok önemli. <gülüyor> Peki, çok sıkıyorum ama elinizden de belki, elinizdeki bilgilerden de takip edebilirsiniz. E, rapor e, tam bir yılı kapsıyor. 1 Ocak 2011 ile 31 Ocak 2011 tarihi arasındaki yaşanan ihlalleri içeriyor. E, şöyle bir sınırlılığı var, ölümle sonuçlanan vakalar var. Aslında yaşam hakkı ihlali zaman zaman bir takım e, ağır e, yaralanmalar da kapsıyor ama biz özellikle ölümle sonuçlanan vakaları bu raporumuzda verdik. Onun dışında yaş tanımı olarak tabii ki Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin tanımladığı şekilde 0-18 yaş grubunu ele aldık. Raporda ne yazık ki bazı vakalara yer veremedik. Bunlar neler? Birincisi doğum öncesi meydana gelen vakalar rapor içerisinde yer almıyor. Zorla düşük hamilelik sırasında meydana gelen olaylar, sebebiyle yaşanan ölümler yaşam ihlal ihlali elbette ama bunların verisine ulaşmamız çok güç olduğu için raporda bu tür verileri göremeyeceksiniz. Onun dışında kürs sorunuyla ilgili olarak devam eden e, silahlı çatışmalar ve operasyonlarda e, çocukların öldüğünü biliyoruz. E, bunlar bir şekilde teraffuz ediliyor, çocukların da olduğu düşünülüyor. E, ancak buna ilişkin veriler taraflar tarafından açık bir şekilde ifade edilmediği için yine raporumuzda yer almıyor. Bu anlamda bir eksiklik olduğunu tahmin ediliyor, bunu da vurgulamak isteriz. Peki raporda yalan alan vakaları nasıl hani bu raporları nasıl yaptık ve nasıl sizlere sunduk? İki başlık altında aslında inceledik bütün olayların ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlallerini. Birincisi devletin negatif yükümlülüğü. Yani devletin bizzat kendi eliyle hiçbir aracı olmadan yaşam hakkı ihlaline neden olan olayları toparladık. Diğer ise pozitif yükümlülüğü. Yani devletin üçüncü kişilerin ya da durumların çocuğun yaşamak hakkı ihlaline sebep olmaması için önlemler almadığı durumlar olarak tanımladık. Dolayısıyla bu iki başlık altında göreceğiz. Raporumuzdaki verileri. Hemen aslında size tablodan söz etmek istiyoruz. Tablomuzun bu birinci tablomuz söz ettiğim, az önce söz ettiğim negatif yükümlülüğünü, devletin negatif yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda 2011 yılında yaşamını yitiren çocuklar. Bunlar arasında neler var? Toplumsal olaylar var. Ee, askeri, mühimmat nedeniyle yaşam, askeri mühimmat ve karım ayınları nedeniyle e, yaşam hakkı nedeni olan olaylar var. Tabii ki silahlı çatışmalar var. Yargısız infazlar var. Ve doğrudan kamu görevlerinin ihmali nedeniyle çocukların yaşamını yitirdiği olaylar var. Ee, toplumsal olaylarda 3 çocuk 2011 yılında yaşamını yitirdi. Ee, Karamay'ın askeri mühimmat nedeniyle iki çocuk yaşamını yitirdi. Silahlı çatışmalarda dört çocuk, e, yargısız infaz nedeniyle ise 29 e, kaçtı 21 çocuk e, gibi. <gülüyor> 21 çocuk e, ne yazık ki yaşamını yitirdi. Devletin e, kamu görevlisinin bizzat hani belirlenmiş kamu görevlisinin ihmali nedeniyle ise 20 tane çocuğumuz yaşamını yitirdi. Bunun 15 tanesi sağlık hizmeti alırken 5 tanesi ise eğitim hizmeti alırken Peki bu negatif hükümlülükle ilgili olarak devletin yerine getirmediği e, başlık altında ne tür olaylar var? Bunu hatırlayacaksınız aslında. E, örneğin Doğan var 13 yaşında 24 Temmuz e, protesto gösterileri sırasında kafasına gaz bombası isabet ediyor ve yaşama itiliyor. E, Varan'ı hatırlarsınız belki 8 yaşında 18 Nisan günü e, ağrılığı da e, orada başıboş bir bombanın elinde patlaması sonucu. Ne yazık ki yaşamını yitiriyor. Sultan'ı hatırlarsınız, e, örgüt ve devlet arasındaki yaşanan silahlı çatışmada annesiyle birlikte yoldan geçerken e, çatışma sırasında yaşamını yitiriyor. E, özellikle yargı infaz rakamının bu kadar yüksek olmasının nedeni olan bu Şimlak'taki roboski robozki e, köyündeki olayla ilgili olarak e, ihlal var. 19 çocuk burada yaşamını yitirdi. E, 12 yaşından 17 yaşına kadar aralıkta değişiyor. E, bu olay üstüne aslında durabiliriz biraz daha, her ne kadar yargısı infazla yer alıyor olsa da aslında 19 tane çocuğun birlikte öldürülmesi aslında bir katliam. Özellikle insan hakları örgütlerinin hazırladığı raporlarda ve tanıklardan elde edilen bilgiler de aslında bunu gösteriyor. Devletin bir şekilde bu çocukların kaçakçı olduğunu, bildiğini ve bunun katliam olduğunu bize çok açık bir şekilde anlatıyor. O anlamda yargısın fazla olsa bile bunu katliam olarak nitelendiriyoruz. Diğeri ise yine negatif hükümlülükte de var. Ee, devlet bizzat hizmet verirken, devlet görevsi hizmet verirken çocuğu bir şekilde gerçekleştirdi. ihmal nedeniyle yaşamını yitiliyor. Örneğin Kübra'yı hatırlarsınız yine epey tartışma yaratmıştı. 2,5 aylık bir bebek Samsun'da rahatsızlanma sonucu hastaneye götürülüyor ve anlaşılıyor ki e, Kübra beslenme tersinden yaşamını yitirdi aslında iki buçuk aylık bir bebeğin takip ediliyor olması gerekiyor. Beslenme itersizliğiyle, riskiyle karşı karşıya bunun bir şekilde önlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bu işlemin bu takibi yapmayan, özellikle şimdi Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği gibi bir kurum oluşturdu. Bunu bu takibi yapmayan devlet görevlisinin bizzat ihmali olduğu için devlet eliyle yaşamını yitirdiğini düşünüyoruz Kübra'nın. Onun dışında Mehmet Ali Yavuz var. <gülüyor> Okul bahçesinde oynarken kafasına e, raydan çıkan demirin e, demir kapının e, düşmesi sonucu yaşamını yittiriyor. Bununla ilgili biz daha önceden bir rapor hazırlamıştık. Belki yine hatırlarsınız. 24 ayda, daha önceki yıldara ilişkin 24 ayda 16 çocuk sadece eğitim ortamında fiziksel güvenlik sağlanmadığı için yaşamını yittirmişti. E, dolayısıyla burada da yine e, devlet görevlisinin doğru dönükmalı olduğu için bu başlıkta yer alıyor. Efe Bozolay'ın hatırlayacaksınız. Anaokulunda kafasına nevabo düşmesi sonucu yaşamını bitirmişti. Diğer başlığımız ise devletin üçüncü kişilerin ihmalini önlemeyerek aslında ihlale neden olduğu durumlar var. Buradaki rakamlar da oldukça çarpıcı. Örneğin şiddet. Yaptığımız taramalarda üçe ayırdık şiddeti. 2011 yılında aile içi şiddetten 24 çocuk yaşamını yitiriyor. Akran şiddetinden 9 çocuk yaşamını yitiriyor. Çocuk cinayetleri diye geniş bir alan var. Orada ise 25 çocuk ne yazık ki yaşamını yitiriyor. Yani toplamda şiddetten 50, 58 çocuk 2011 yılında yaşamını kaybetmiş. Bireysel silahlanma sonucu 20 çocuk 2011 yılında yaşamını yitiriyor. 12 çocuk intihar ediyor. İhbar sonucu ise toplamda 673 çocuk 2011 yılında yaşamını kaybetmiş. İhmal bir deneler var. Trafik kazaları var önlenebilirken, çok kolay bir şekilde önlenebilirken. 177 çocuk yaşamını yitiriyor. Çok enteresan ama soba gazı ve şoppen zehirlerinden 32 çocuk yaşamını yitiriyor. Ev kazaları yine önlenebilir. Çok basit bir koşullarda önlenebilecekken 18 çocuk ev kazaları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Ee, yine çok çarpıcı bir rakam, kentsel ve kırsal alanda 68 çocuk 2011 yılında yaşamını yitirmiş. Bunlar içerisinde neler var? Ee, mesela buz tutmuş görekte oynayan çocuklar var. <gülüyor> o kadar çok var ki, hani, hakikaten çok hani, çarpıcı. Ee, buzun üstünde oynarken buz kırılıyor, suyun altına giriyor. Ya da foseptik kuyusuna düşüyor. Ya da oynadığı e, alandaki ahşap bina çöküyor, çocuk enkaz altında kalıyor, yaşamını yitiriyor yangınlar var, ev yangınları özellikle 38 çocuk, besin zehirlenmelerinden 5 çocuk, elektrik çarık 6 çocuk yaşamını yitiriyor. Bir başlığımızda afetler oradaki rakam da 325. Hemen kısaca buradaki rakamlara, yine hatırlayacaksınız bu vakaları Sude az var örneğin 13 Ocak günü İstanbul'da babası tarafından kafasına biberon vurularak öldürülüyor. Bu olay aslında çok çarpıcı. Hani nasıl bir ihlal olduğunu hem hani önlem alınmadı aslında bir yandan da devletin hani eliyle de diyebiliriz. Çünkü bu baba aslında daha önceden çocuğun darp ettiği iddiasına gözaltına oluyor. Fakat serbest bırakılıyor ve daha sonra çocuğun ölümüne neden oluyor. Dolayısıyla aslında hani çok ciddi bir ihmal söz konusu burada. Akran şiddeti var yine, çocuk cinayetleri var. Hani buradaki vakaların her birini anlatmayacağım ama örneğin bireysel silahlanma var. 20 çocuk 2011 yılında. Bu çok büyük bir rakam. 10 Ocak'ta Aydın'da 8 yaşında abisi tarafından oynadığı tüfeğin ateş alması sonucunda yaşamını yitiriyor. Bu vakalarda aslında şeyi gördük biz özellikle kolluk kuvvetlerinde çalışan polis baba, asker baba onların silahlarıyla oynayan çocuklar bir şekilde ya kendilerini vuruyorlar ya kardeşlerini vuruyorlar bu tür olaylar yaşanıyor ya da yine rastgele açılan işte düğün ortamında, sokakta rastgele açılan ateş sonucunda öldürülüyor. Ama bireysel silahlarla ilişkin belki şeyi vurgulayabiliriz. Cezasızlık çok yüksek. Örneğin biz bir vaka takip ediyoruz. Yine onu hatırlayabilirsiniz. Damla Samsun'da bir düğün alanında muhtarın silahıyla gelen kurşunla çocuk yaşamını yitiriyor. İşte davası hala devam ediyor. Fakat muhtar bir şekilde temize çıktı. Çünkü muhtarın yeni bir şekilde üstüne aldı. Aslında mutarı bunu öldürmüş olması, devlet görevlisinin hani silahıyla yapıldığı için başka bir boyuta taşınacakken olayı işte genç bir yani bir şekilde aktararak başka bir şeye çekiyorlar. Dolayısıyla cezasızlık özellikle bireysel silahlanmalarda çok yüksek. Trafik kazaları var yine, ev kazaları var, kentsel ve korsanlık alanda yaşanan olaylardan aslında. Hani, söz ettim. Örneğin Yusuf Bah 28 Ocak günü Gaziantep'te arkadaşlar birlikte oynarken Ahşat binanın çökmesi üzerine yaşamını yitiriyor. Yangınlar öyle. Biraz belki afetler üzerinde durabiliriz. Van Erciş depreminde hani Türkiye'de 2011 yılında kaç çocuk afetten öldü diye biz baktığımızda tam rakama ne yazık ki ulaşamadık. Evet yıldırım çarpmasından hani ölen çocuklar var, sel kaynaklı yaşamı yitiren çocuklar var ama özellikle de hani Van Erciş depreminde şu anda kaç çocuğun öldüğüne ilişkin resmi bir rakam yok. Asla kaynaklara baktığınızda hani yaşamını itiren mesela afat kaç kişinin yaşamını yitirdiğini bile henüz açıklamıyor. Ee, hani bir takım raporlarda geçiyor, o raporlarda da 644 çocuğun 44 kişinin yaşamını yitirdi. 9 Ocak'la ilgili bir rapor, Birleşmiş Milletler'in 644 bireyin öldüğünü söylüyor. Ama bu rakamın çok daha yüksek olduğu, biz oradaki yaptığımız çalışmalarda konuştuğumuz insanlarla aslında çok açık bir şekilde anlaşıldı ama bu rakam verilmiyor. Hadi resmi rakam üzerinden bakalım. Yine çocuklara ilişkin bir veri yok. Aslında bu doğrudan, bu da bir ihmal. Hani Hem çocuklar yaşamını kaybediyorlar ama hani bir verinin oluşmaması da ve bunu kamuya açıklanmaması da aslında başka bir sorun. Ve biz işte bir o hani basit bir olasılımayla Türkiye'deki çocuk nüfusuyla karşılaştırdığımızda 316 diye şey, raporumuza Van Erciş depreminde ölen çocuk sayısı olarak geçirdik. Belki Van depremiyle ilgili şey de söyleyebiliriz. Her ne kadar bu bizim devletin önlem almadığı için üçüncü kişiler tarafından yapılan bir ihlal gibi görünse de aslında bu bir yandan binaya yapılan Diğeri devlet belirlediği için yapılacak binanın niteliğini devlet karar verdi ve devletin izniyle yapıldığı için aslında bu bir yandan diğer başlayan negatif yükümlülüğe girebilir. Çünkü devletin orada hiçbir aracısı yok. Devlet izin veriyor ve hani devlet yapıyor aslında. Devlet o binayı kuruyor. Devlet nereye şehrin kurulacağına karar veriyor. Dolayısıyla bu çocukların önünden aslında hiçbir aracı olmadan doğrudan devlet sorumluluğunda diyebiliriz. Evet. Soba ve çok benzinlemlerinden söz etmiştim besin öyle elektrik çapmaları da yine çok fazla bir de biraz daha hani şüpheli ölümler diyebileceğimiz ya da bu başlıklara girmeyen bazı ihlaller var onlara ilişkin hani tam olarak veri toplayamadığımız için diğer başlıklar altında toparladık ve en nihayetinde de yine işte başındaki bu 815 yani toplam iki tablodan da hani göreceksiniz toplam yaşını itiren çocuk sayısı 815 bir de şeyi tekrar belki vurgulamamız gerekiyor Bunu belki şey yapalım, ha, onu mu çekecektiniz pardon no. Bunu mutlaka vurgulamamız gerekiyor çünkü yaşam hakkı ile ilgili olarak devletin yükümlülüklerinden bir tanesi de evet devlet hani bir takım yaşam hakları ile ilgili olabilir hani kendisi de yapabilir ya da üçüncü kişiler de yapabilir ama yapması gereken şeylerden bir tanesi yani bu bir yükümlülük sözleşmeler bunu öngörüyor Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunu öngörüyor. Yaşam hakkı ihlalinden sonra etkili soruşturma yapması gerekiyor ve e, sorumlu yargılanması gerekiyor. Ve de tazmin etmesi gerekiyor bütün olanları. Ama ne yazık ki biz bunu hiçbir şekilde Türkiye'de yine göremiyoruz. E, ve kocaman bir cezasızlıkla karşı karşıya kalıyoruz. E, peki hani yaşam hakkı ihlali aslında bir sonuç. E, yaşam hakkı barınma, beslenme gibi sadece temel ihtiyaçların karşılanmaması sınırlı değil. Yaşam hakkı çocuğun yaşaması için gerekli olan sağlık, sosyal hizmet eğitim ve adalet alanlarında bütüncül bir biçimde yapılandırmayı gerektiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de bir bütüncül çocuk politikası oluşturulmadığı sürece yaşam hakkı ihlallerinin devam edeceğini düşünüyoruz ve çocukların hakkının korunmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz ve acilen bir çocuk politikasının oluşturulması gerektiğini 2005'ten beri aslında biz gündeme getiriyoruz. Evet, Ezgi Koman'ı dinledik. Ee, şimdi de aslında Gündem Çocuk Çocuk Hakları Merkezi'nin yaptığı basın açıklamasını dinleyelim istiyoruz. Ee, basın açıklamasını Emrah Kurumsoy okuyacak. Yine Gündem Çocuk Derneği yönetim kurulu üyelerinden. Ee, basın açıklamasını... Yaptıktan sonra medyada yer buldu bununla ilgili birçok şey. Hatta bu konuyla ilgili sonrasında bir milletvekili tarafından bir soru önergesi de verildi. Aslında gündemde tutmak ve bu konunun takipçisi olmak da oldukça önemli. Bakalım basın açıklamalarında Gündem Çocuk Çocuk Hakları Merkezi'ndeki arkadaşlarımız neler demişler. 8-15 sıradan bir sayı değil. 2011 yılında Türkiye'de önlenebilir sebeplerden dolayı ölen çocukların sayısıdır. İnsanlar doğar, yaşar ve ölürler. Yaşamın doğal döngüsünün bir parçasıdır ölüm. Ama her zaman ve her durumda değil. Özellikle de söz konusu olan yaşamlarının daha başlarındaki çocuklar ise. Çocuk ölümleri yaşamın en zor konularından birisidir. Ölüm ve çocuk yan yana anılması bile zor iki sözcük, sözcükken, 2011 yılında Türkiye'de 8-15 çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Gündem Çocuk, Çocuk Hakları Merkezi yaygın basında çıkan haberler, bu haberler ile yaptığı araştırmalar ve diğer insan hakları örgütlerinin yayınladığı rapor ve verileri kullanarak 2011 yılında Türkiye'de çocuklarını maruz kaldığı ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlallerini değerleyen bir durum raporu hazırladı. Rapora göre 1 Ocak 31 Aralık 2011 tarihleri arasında Türkiye'de en az 815 çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Türkiye pek çok diğer konuda olduğu gibi insan hakları alanında da izleme ve raporu, raporlama yapabilmek için gerekli olan sistematik ve güvenilir veriye ulaşmanın çok zor olduğu bir ülke. Sistematik ve güvenilir veri eksikliğinden dolayı bu tür raporların en önemli bilgi kaynağı basına yansıyan haberler ve insan hakları örgütlerine doğrudan ulaşan bilgilerle sınırlı kalıyor. Referans alınan basın haberlerinin yeterli bilgi içermemesi, basında fikri takip eksikliği vakkalları değerlendirmeye güçleştiriyor. Basında yer alan vakalar ile ilgili başka kaynaklardan daha fazla bilgiye ulaşmak ise her vakka için mümkün olmuyor. Bu sebeple o rapor, çocukların yaşam hakkının ihlali ile ilgili olarak sınırlandırılmış bir çerçeve içinde kısıtlı kaynaklardan ulaşılan bilginin derlendiği bir tablo sunmaktadır. Rapor, çocukların yaşam hakkı ihlalleri ile ilgili mevcut durum hakkında en az çizgisini çizmekte ve gerçek durumun bundan çok daha vahim olduğuna işaret etmektedir. 8-15 Türkiye için sıradan bir sayı değil. 8-15 Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmeyi onaylayarak her tek çocuğun yaşamını korumakla yükümlü bir devlet için utançtır. Sözleşme bir yana tek bir çocuğun yaşam hakkının ihlali bile kabul edilebilir değilken en az 8-15 çocuk karşımızda durmaktadır. Bu durum Türkiye'de çocukların yaşam hakkının yaygın bir şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. Türkiye'de çocuklar ölüyorlar. Çünkü devlet kurumlarında ve kamu, kamu personeli iyiliğiyle yaygın ihmal ve ihmalin yola, açtı, yola açtığı yaşam hakkı ihlalleri karşısında yaygın cezasızlık durumu devam ediyor. Devletin çocukların yaşam hakkını ihlal etmeme yükümlülüğü vardır. Devlet bu yükümlülüğü yerine getirmediği için çocuklar toplumsal olaylarda kara ve askeri mühimmatlar sebebiyle ya da silahlı çatışmalarda ölüyorlar. Yargısız olarak infaz ediliyorlar hatta katlediliyorlar. Diğer yandan eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda kamu görevlilerinin ihmalleri sıklıkla çocukların ölümüne neden oluyor. Devletin çocukların yaşam haklarının ihlal edilmemesi için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğünü yerine getirmediği için yaygınlaşan şiddet kültürü, aile içi şiddet, namus ve çocuk cinayetleri, akran şiddeti bireysel silahlanma olarak şekil bulup çocukların ölümüne neden oluyor. Çocuklar intihar ediyorlar. İhmal nedeniyle pek çok ölüm vakası var. Trafik kazaları, ev kazaları, kanalizasyon çukuruna, su kuyusuna, göle düşme, ırmakta boğulma ve benzeri kentsel ve kırsal açık alanda yaşanan olaylar, yangınlar, soba gazı zehirlenmesi, besin zehirlenmeleri, elektrik çarpmaları, doğal afetler çocuklar için normalleşmiş ölüm sebeplerine dönüşmüş durumda. Sonuçta önlenebilir sebeplerden dolayı 2011 yılında en az 815 çocuk yaşamını yitirdim. Türkiye çocuklarının yaşamını koruyamıyor. Yaşam hakkının ihlali, beslenme, barınma gibi sadece temel ihtiyaçların karşılanmaması ile sınırlı değil. Yaşam hakkı çocukların hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak barış içerisinde iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için gerekli olan sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım, eğitim ve adalet alanlarının bütüncül bir biçimde ve çocuk merkezi olarak yapılandırılmasını gerektirir. Yaşam hakkı temel hakların gerçekleşmesi için ön koşuldur. Ancak görülmektedir ki diğer hakların gerçekleşmesi de yaşama hakkını doğrudan etkilemektedir. Elinizdeki rapor göstermektedir ki ülkemizde çocukların yaşam hakkının yaygın ihlali, çocukların diğer peçok alanda yaşadıkları hak ihlallerinin kaçınılmaz bir sonucudur. Açıktır ki bütüncül bir çocuk politikası olmadığı müddetçe çocukların yaşam hakkını korumak mümkün olamayacaktır. Çocuk ölümleri cezasız kalıyor. 815 gibi çarpıcı bir rakamla bizi karşı karşıya bırakan en önemli sebeplerden birisi de cezasızlıktır. Raporun incelediği vakalara bakıldığında pek çok yaşam hakkı ihlalinde etkin, kapsamlı ve caydırıcı bir soruşturma yürütülmediği, sorumluların ortaya çıkarılmadığı ve yargılanmadıkları görülmektedir. Sonuçta çocukların yaşam hakkını ihlal edenler pek çok durumda cezasız yasalarla tanımlanan yaşam hakkının korunacağına dair güvence ise sözde kalmaktadır. Sonuç olarak içinde bulunduğumuz yılın sonunda yine böyle bir tablo ile karşılaşmamak için kamuoyunu konuya sahip çıkmaya ve devlet yetkililerini ve hükümeti harekete geçmeye çağırıyoruz. Kaybedecek zamanımızda tamirimizde yok. Harekete geçmemiz için daha kaç çocuk ölmeli? Gündem Çocuk, Çocuk Hakları Merkezi. Evet, basın açıklamasını da dinledik. Gerçekten bir yıl içinde en az 815 çocuk önüne bir sebeplerden... E, dolayı hayatını kaybetti Bu oldukça etkileyici bir rakam e, Ve bizim yani ulaşılabilen veri bu kadar Daha çok olduğunu kesinlikle e, biliyoruz e, Bundan sonraki raporlamalarda da e, Raporlamalarıyla dernek devam edecek çalışmalarına e, Ve açılışlarında da yaptıkları için e, Emeklerine sağlık ellerine sağlık diyoruz Çürük Hakları Merkezi'nin içinde onları tekrar kutluyoruz e, Ve umarım e, ince ince daha fazla çalışmayla karşımızda olurlar diyoruz ve programımızın sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz biz dinleyenlere ve hoşça kalın.